Gençlere Seslenmek CHP lideri gençlere ithaf ettiği seçim bildirgesini açıklarken küsünün sağına ve soluna onları oturtarak güzel bir fotoğraf verdi. Nüfusumuzun yarısı genç ve üçte biri 1980 sonrasında doğduğuna göre yaklaşım doğru ancak yetersizdi. Seslenilen kuşağın özellikleri fazla dikkate alınmadığı gibi ayrım yapmadan her kesimi kucaklayıcılık görsel olarak bile ortaya konulamadı kılıçlar olduğunu önce hakan'a teslim ve tebrik edelim gençleri siyasete girmeye çağırırken verdiği gelin aktif olun ve dinozorları temizleyin mesajı son derece cesur her genci zihnen yakalayabilecek güçteydi böyle bir cümleyi ak parti veya mhp liderinden duyabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz fakat Keşke Kılıçdaroğlu, partisindeki dinozor gerçekliğini samimiyetle ifade etse ve temizliğin mümkünlüğüne gençleri inandırabilseydi. CHP'de orta yaşlı bazı isimlerin dahi biraz sivrildiklerinde sistem dışına itilmişlikleri hafızalarda taptaze duruyor. Mesajının inandırıcılık kat sayısını yükseltmek isteyen bir lider, gençleri çağırırken en azından gelin, bize aşı yapın, enerjinizle can verin ki... Kararlarımız daha hızlı alınsın, daha güncel ve sağlıklı olsun diyebilirdi. Gençlere yapılan vaatler parlaktı. Ancak beyaz örtüler serilmiş, mini platforma oturan gençler dekoratif görünüyordu. Hepsi belli bir sosyal ekonomik grubun temsilcileriydi. Aralarında bedensel emekleriyle yaşayan, merdiven üstü veya altında çalışan işçiler, mevsimlik ve ömürlük köylülerle tesettürlüler yoktu. Engelliler, çöp toplayıcıları, Marjinaller, uygunsuz işlere mecbur bırakılmışları da görmedik. Görsel algı çağında yaşadığımız için fotoğraf eksik ve sentetik kaldı. Gelelim dil ve üslup meselesine. Gençleri ister seçmen, ister aktif partili olarak yakalamak istiyorsanız jargonunuz da genç olacak. Esprili, şakacı, eğlenceli, hınzırca, zeki, bol teşbihli, ironik, Hafif sloganik, reklam gibi akılda kalıcı, açık ve net cümleler kuracaksınız. Popüler kültürün öğelerini kullanmaktan çekinmeyeceksiniz. Gündemde hangi dizi, film, şarkı, türkü, bilgisayar oyunu varsa onlardan ödünç kelimeler alacaksınız. Yetmez, çehrinizin ifadesi ve beden diliniz de buna eşlik edecek. Yaratıkları mizahla diktatöre diz çöktüren gençlerden bahsediyorsanız bu mizahı kendi sahnenize de taşımalısınız. Anlaşılma ihtiyacı her çağda, her yaşta gencin ilk talebidir. Konuşmaya, sizi anlıyorum. Kendinizi zaman zaman çaresiz, umutsuz, yalnız hissediyorsunuz. Kafanızda bin bir proje dans ediyor ve birileri size yol açsın istiyorsunuz. Şeklinde başladığınızda genç kulaklar dikkat kesilir ve sonraki mesajınızı daha rahat alıcı hale gelir. Gelin, omuz verin. Birlikte çalışalım. Siz isteyin. Biz yapalım. Teknoloji başta olmak üzere bazı konularda ana baba ve öğretmenlerinden daha bilgili, becerikli olduklarının teslim edilmesi gençlerin hoşuna gidiyor. Kılıçdaroğlu bu gruba kendisini de koyarak ve gençlerden çok şeyler öğrendiklerini belirtip mesela sizi teknoloji bağımlısı olmakla suçluyorlar. Biz bu yatkınlığınızı üretime ve paylaşıma dönüştürmek isteriz deseydi konuşmasını daha etkin kalabilirdi. İçinden kediler, köpekler, ağaçlar, nehirler geçen doğa sever cümle kalıplarıyla sinema dünyasından ikonik alıntılar gençlerin tavlanmasında fayda sağlardı. Ama tabii bunları yapabilmek için kendinizin de bu temalarla biraz hemhal olmanız gerekir. Gençlerin otoriteyle sancılı bir ilişkisi olduğu malum. Bu damarada, bizde buyurganlık olmaz. Bizde her fikre saygı gösterilir. Türü bir mesajla girilebilirdi. Kılıçdaroğlu'nun iş dünyasına seslenirken kullandığı, CHP iktidardayken CHP'yi eleştirme özgürlüğü istiyorsanız, CHP'ye oy vermek zorundasınız cümlesinin asıl muhatabı gençler olmalıydı. Cümlenin yüklemi zorundasınız yerine biraz yumuşatılıp oy vermelisiniz şeklinde olmak koşuluyla. Sonuç olarak bir seçim bildirgesinin gençlere adanması ve onlara kayda değer vaatlerde bulunulması ülkemiz açısından olumlu bir gelişme. Yakın zamana kadar ideoloji odaklı seçim çalışmalarıyla bize öfkeden başka bir duygu bırakmayan CHP'ye doğru yoldasın ama eksiklerin var. Şunları şunları da düşün diyebileceğimizi hayal bile edemezdik. Nereden nereye?